Günaydın. Bugün ilk haberimiz Alakır'dan daha önce Kürce HES hakkında verilen mahkeme kararı acilen uygulansın ve Dereköy HES hakkında Çet olumsuz kararı verilsin talepleriyle kampanya başlatan Alakır Nehri Kardeşliği bu defa Alakır 2 HES projesi için kampanya başlatmış. Antalya Valiliği ÇED Şube Müdürü ve Yahya Şimşek'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi Alakır 2 HES projesine ÇED olumsuz kararı verilmesi. Alakır Nehri kardeşliği diyor ki, Alakır Vadisi üzerinde yapılan 4 adet HES ile korkunç bir tahribata uğramışken, şimdi de vadinin en bakir, biyolojik çeşitliliğinin en yoğun olduğu Alakır Nehri'nin kaynağına da HES yapılmak istenmekte. ADO şirketinin Çevre ve Şircilik Bakanlığı'na yaptığı ÇED başvurusunun son aşamasına gelinmiş. Bakanlık tarafından yapılan duyuruyla 10 gün içinde yani 10 Ocak 2014 Cuma'ya kadar, Son kez halkın görüşü sorulmaktı. Aynı chat sürecinin halkın katılımı toplantısında Alakır Vadisi'ne son darbeyi indirmek isteyen bu yıkım projesine karşı gösterilen tepkiye rağmen süreç işletilmeye devam etmektedir. Alakır Vadisi'nin tahribata uğramamış bu son bölgesini korumak adına bakanlık tarafından istenilen görüşün, Bölgede yaşamları tehdit altındaki tüm canlılar adına olumsuz olarak iletilmesine kampanya imzalayarak katkıda bulunabilirsiniz. Alakır Vadisi'nde yaşam mücadelesi veren tüm canlılar adına teşekkürler diyor Alakır Nehri kardeşliği. Gezi Parkı direnişinin üzerinden aylar geçmesine rağmen toplumdaki yansımaları hala imza kampanyalarına dönüşerek devam ediyor. Nergis Mütevellioğlu kampanyayı Gezi Parkı eylemlerinde boya ile yere yazı yazdığı savıyla hapsi istenen 13 yaşındaki B. T. i ve ailesiyle dayanışma amacıyla başlatmış. 13 yaşındaki bir çocuğun yere yazdığı yazı savıyla yargılanması ve ailesinden koparılarak bir devlet yurduna yerleştirmek istermesinin bir insan hakkı ihlali olduğunu söylüyor Nergis. Sırada ilginç bir talebi olan bir haber var. Kampanya Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Mustafa Aydın'a yönelik başlatılmış. Kampanya başlatan Feza Kerestecioğlu talebini şöyle ifade ediyor. Üniversitemizin D binasındaki dikenli teller üzerine oturan içi boş kırmızı cübbe kaldırılsın sözleriyle dile getirmiş. Feza diyor ki bir iki hafta önce güzel üniversitemizin D binasının kapalı iç avlusundaki yeşil alana kondurulan o ürkütücü dikenli teller üzerinde oturan içi boş kırmızı cübbe bu mekanda çalışan bizleri rahatsız etmekte. Değerli bahçıvanımızın da gayretleriyle en güzelinden bir bina içi bahçe olarak sürdürüle gelen bu mekanda sergilenecek eserlerde daha iç açıcı ve binamızdaki fakültelerin uğraşlarıyla daha çok ilgili olabilecek temaların öne çıkarılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Mekanlar içinde üreten kişilerle birlikte var olurlar ve onları geliştirirler. Mekansal düzenlemelerde o mekanları kullananların da söz sahibi olması gerekir. Binamızın ortasına kondurulan dikenli teller üzerine oturan içi boş kırmızı cübbeye karşı çıkışımız, yaşadığımız, çalıştığımız, ürettiğimiz mekanlara sahip çıktığımızı göstermemiz açısından önemli olduğu kadar kurumsal aidiyetimizin adiyet, de doğal bir sonucudur. Dikenli teller üzerinde oturan içi boş kırmızı cübbeye itiraz ediyoruz. Çünkü üniversitemizin binalarını seviyoruz. Onların güzel görünmelerini istiyoruz diyor Feza. Bakalım Rektör Profesör Mustafa Aydın bu konuya bir çözüm bulabilecek mi? Yüce Türk Adaleti'ne seslenen bir kampanya ile devam edelim. Talebi Sevan Nişanya'nın mahkumiyet kararının kaldırılması olan kampanya Uğur Derin tarafından başlatılmış. Uğur diyor ki, yıllar önce Commodore 64 bilgisayarını Türkiye'ye getiren Sevan Nişanyan, yazdığı kitaplarla, inşa ettiği otellerle, matematik köyüne yaptığı katkılarla Türkiye'ye yıllardır layıkıyla hizmet etmiş birisidir. Hiçbir şey yapmadıysa dil bilimci sıfatıyla kendi yazdığı sözlük,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 Unutulmayan bir belediye başkanı haberiyle devam ediyoruz. Muhatabı Fatsa Belediyesi olan kampanya Fatsa İşler Sol Gelecek tarafından başlatılmış. Kampanyanın talebi ise yeni meydanın adının Fikri Sönmez meydanı olması. Kampanyacı diyor ki Fikri Sönmez adı Türkiye'nin tamamında FATSA ve yerel yönetim anlayışıyla özdeşleşmiştir. FATSA Belediye Başkanlığı dönemindeki kısacık zamanda yaptığı hizmetler yıllardır örnek olarak gösterilmiş ve adına sayısız makaleler ve biyografiler yazılmış bir değerdir. Ben ne yaptımsa halkım için halkımla beraber yaptım sözü slogan haline gelmiştir. Terzi fikri Fatsa'nın bütün Türkiye'ye ve dünyaya sunduğu bir markadır. O nedenle Fatsa terzi fikriye borçludur ve bu borcunu ödemesi gerekir. Yeni meydana Fikri Sönmez Meydanı adı verilmelidir diyor kampanya sahipleri Fatsa'dan. Konusu sokak hayvanları olan bir kampanya var. Sırada muhatabı ise turkuaz radyo, televizyon, gazetecilik ve yayıncılık aşağı olan kampanyanın talebi Müge Anlı'nın canlı yayında özür dilemesi. Kampanya başlatan Bahar Akma'ya diyor ki Müge Anlı isimli çalışanınızın yapmış olduğu programında sokak hayvanlarına yönelik söylemlerine tanık olduk. Öncelikle şahsi olarak hayvan sevmeyebilir. Herkes hayvan sevip sevmemekte özgürdür. Ancak milyonların izlediği bir programda birikimi ve insanların üzerindeki etkisi ne olursa olsun şahsi fikrini beyan edip o sokak hayvanlarını hedef gösterip yanındaki insanları da onaylatamaz. Nasıl kendisi yaşama hakkına sahipse, dünya üzerinde yaşayan bitki ve hayvanların hepsi yaşama hakkına sahiptir. 5199 sayılı kanunun gereğince evcil ve sokakta yaşayan tüm hayvanları kapsayacak şekilde Tüm sokak canlarının yaşama hakkı vardır. Bir vatandaşın insani görevi saldırgan küpesi olmayan veya hastalığı olduğunu düşündüğü hayvanı bulunduğu belediyeye bildirmesi ve yetkililerin o hayvanı belediye rehabilitasyon merkezine aldırmasını sağlamaktır. Sizden ricam çalışanınızın icra ettiği programını özür dilemişsin. Programı izleyen çocuklar sokak hayvanlarının yenince kaçılacak yaratıklar olmadığını öğrensin. Aksi takdirde biz hayvanseverler olarak elimizden geldiğince bu haksız konuşmaları karşılıksız bırakmayacağız diyor Bahar. Günün son kampanya haberi ne geldi sıra? Kampanyayı başlatan Selim Buran iş güvenliği uzmanlığı belge ücretlerinin düşürülmesini talep ediyor kendisi. Kampanyaya çalışan ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yönelik başlatmış. Demiş ki üniversite mezunu olup ülke genelinde işsizlikten ya da çalışma koşullarının yetersizliğinden dolayı bu sertifikayı almak için emek harcayan ve kurslara giden binlerce Türk lirası ödeyen kişilerin sınavda başarılı olmaları halinde alacakları belgenin Bedelinin bu kadar yüksek olması belgeyi almaya hak kazananlar için sıkıntı yaratmaktadır. A4 boyutundaki bir belgenin ücreti bu kadar fazla olmamalıdır. Bu belgenin maliyeti göz önüne alınarak belge ücreti yeniden belirlenmelidir diyor burada iş güvenliği uzmanlığı belgesi için. Evet Change.org'da bu ve benzer kampanyaları bulabilir. Siz de bir kampanya başlatabilirsiniz. Esen kalın.